Hemelvolle Rabbil Heer van de ala rasulina waardigste van ala waardigen, de meest heerlijke sadri de heerlijke, de meest heerlijke van de heerlijke, de meest heerlijke van de heerlijke, de meest heerlijke van de verdiğimiz rebdiyelere bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bidat-ı Hasene'yi meşrulaştırmaya çalışanların ortaya koyduğu delillerden biri de fıkıh usulünce öngörünen örftür. Mesela Örf'e nasıl bakmak gerektiği veya örfün tarifini de ifade edeceğiz. Aslında bir datın bir illet olduğu selefimiz tarafından ne şekilde beyan edildiğini inşallah dersimizde göreceğiz. Tahsis edici olan unsur kitap, sünnet ya da nas ve istimbat olarak icmadır. Ey kitap, sünnet, nas ve istimbat olarak icmadır. Bir ya da birden daha fazla beldenin adeti, alimlerin veya diğer insanların bir kısmının ya da birçoğunun görüşü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ile çelişmesi mümkün olmayan unsurlardır ümmetin kabulünden dolayı ya da reddetmemesine binaen cumanın ilk sünneti mevlid kutlamaları ve bir mezhebe bağlanmak gibi bu muhalif adetlerin bir çoğunun üzerlerinde icma edilmiş olduğuna inanan kimseler bu inanış, inanışlarında hatalıdırlar ey yani bir belde veya birden fazla beldenin ya da o beldelerin alimlerinin sözde icma ettikleri ve bu icmada Resulullah Aleyhisselam'ın sözüyle çelişemeyecekleri ve bu sebeple yapılan işin meşruluğuna inananlar aslında hata içerisindedirler. Bu tür adetleri her an reddeden kimseler bulunmuştur ve hala bu tür adetleri reddedenler bulunabilmektedir. Çoğu alim İmam Malik rahmetullahın asrında Medine halkının uygulama ve icmalarına itimat etmediklerine ve iman ve ilme sahip olmalarına rağmen sünnetin başkaları gibi onlar aleyhine de delil teşkil ettiği görüşüne sahip olduklarına göre avvamın ya da avamın idaresini elinde bulundurup derinlikli bir bilgi sahibi olmadan cahaletle liderlik yapan ve ulul emri sınıfında sayılmayanların adetlerine ve fasit geleneklerine nasıl itimat edilebilir ki? Mesela İmam Malik biliyorsunuz yani Medine ehlinin üzerinde ittifak ettiği eee mezheplerince hüccet olduğu halde bazı alimler bu kaideye karşı çıkmış ve sünnetin de onlar karşısında onların aleyhine şahitlik yapacağı konusunda bu tezlerini çürütmüştür muhtemelen böylelerinin Allah'a ve Resulüne imanları kemal bulmamıştır şu beyitlerin sahibi ne de güzel söylemiştir asıl özgür kimdir bilir misin sen cemaatlere zıt da olsa doğruya yönelen yol yöntem olan adetleri yarıp geçen insanlar cahilliklerinden boyunlarını bükse aralarında sancaklar dikse hakka ittibada it kınamadan korkmaz karşısında kılıçlar çekilse bile ey asıl özgür insan kimdir diyor bilir misin cemaatlere zıt da olsa doğruya yönelendir yol yöntem ve adetleri yarıp geçen yani adetlere sarılmayan adetleri kendisine yol edinmeyen insanlar cahilliklerinden boyunlarını bükse aralarında sancaklar dikse hakka ittibada itibad, kınamadan korkmaz ey yani cemaatler onun karşısına dikilse bile insanlar onun karşısına dikilse bile ve karşısında kılıçlar çekilse bile hakka tabi olmaktan ve hakka tabi olmasından ötürü de kınanmaktan çekinmez hak kaldırılmış parmakların çokluğuyla ya da Mediatik gürültünün gücüyle bilinmez bilakis hakkın hayatta tek başına yalnız da kalsa parıldayan bir aydınlığı vardır selefi salihin bu manayı destekleyen ifadeleri bulunmaktadır abdullah ibni mes'ud radıyallahu anh tek başına dahi olsan cemaat hakka muvafık olandır yani Abdullah İbni Mes'ud diyor ki cemaat hakka tabi olan kimsedir. Cemaati ölçmek sayıyla e, hakkı ölçmek sayıyla olmaz. Ya da cemaat kimliğini taşımak sayıyla çoklukla ifade edilen bir şey değildir. Gerçekten günümüzde bu ve benzeri hastalıkları çokça görmek mümkündür. İnsanlar yaptıkları bid'at ve hurafelere cemaatleri, çokluğu, ülkeleri örnek göstermektedirler. Gerçekten bu büyük bir yanılgıdır. İki kişi arasında ihtilaf çıkacak olursa ve birisi ap açık bir hidayet üzere olduğu halde, elinde nas, delil bulunduğu halde bir bakıyorsunuz ki, cemaatın görüşü neyse kendine göre yani bağlı olduğu hizbin görüşü neyse hemen e, bu ihtilafa şahitlik olanlar elinde nas bulunan kişiyi yalnız bırakarak cemaata tabi olmaktadırlar halbuki az önce ashabımızdan Abdullah İbni Mesud'un da ifade ettiği gibi cemaat hak üzerinde bulunan kimsedir Selefi salihten birisi Şunu ifade etmiştir Hak yolundan ayrılma Bu yolun saliklerinin Azlığı Seni soğutmasın Batıl yollara karşı dikkatli ol Hele ki Helaka sürüklenenlerin Çokluğuna aldanma Ey bu yolun Saliklerinin Bu yolun sakinlerinin Azlığı seni soğutmasın batıl yollara karşı dikkatli ol helaka sürüklenenlerin çokluğuna aldanma İbn-i Kayyum'un İbn-i Kayyum, İbn Kayyum el-Cevziye'nin Medaric-u Salik'in isimli kitabının birinci cilt 22. sayfasında bu söz naklediliyor yani gerçekten insan çok çokluğa meyillidir güçlüye meyillidir şeytan aleyhünne bununla aldatır Bugün bakın güçlü insanların etrafı kalabalıktır güçlü kurumların etrafı kalabalıktır hatta futbol takımlarına bile baktığınız zaman işte e, ne bileyim işte üç büyük mü diyorlar dört büyük mü diyorlar bu büyüklerin taraftarlarının daha çok olduğunu görürsünüz. Hiç kendisiyle alakası olmayan adam doğunun ücra köşesinde yaşıyor ama İstanbul'da sırf büyük bir takım diye bir takımın taraftarı olabiliyor. Dolayısıyla yani bu şeytanın bu anlamda insanın buna meyilli olmasını da kullanarak düştüğü bir hata, düştüğü bir acziyettir. Hele hele dinle ilgili bir husus olduğunda özellikle Abdullah İbni Mesud'un veya Selefi Salih'imizden bir ilim ehlimizin ifade ettiği gibi sakın ha bu yolun Saliklerinin azlığı seni bu yoldan soğutmasın. Ey, sakın çokluğa aldanma. Resulullah sallallahu Vesselam salam Rasulullah Vesselam salam. şöyle buyuruyor: "Beda al-Islam gariben, ve seyagudu kema beda." fetuba lil guraba islam garip olarak başladı başladığı hale geri dönecektir o halde müjdeler olsun gariplere ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor fetuba lil guraba gariplere müjdeler olsun الذين يصلحون ما onlar ki benden sonra sünnetimden insanların bozdukları şeyleri düzeltenlerdir ve yine Allahu Teala sallallahu aleyhi ve sellem gariben المسلم غريبا وسيعود كما بدا كما بدا فتوبه للغرباء dediği zaman İslam garip olarak başladığı başladığı hale geri dönecektir o halde gariplere müjdeler olsun dediğinde ashab ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar kimlerdir diye sorduğunda o insanların bozulduğu zamanda salah sahibi olan kimselerdir buyurmuştur yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor gariplere ne mutlu Onlar ki sayıca çok ama kötü olan insanlar arasında az sayıya sahip olan kimselerdir. Onlara isyan edenler, itaat edenlerden daha çoktur. Dikkat ediniz, gariplere ne mutlu. Onlar ki sayıca çok ama kötü olan insanlardan insanlara nazaran daha az sayıya sahip kimselerdir. Onlara isyan edenler itaat edenlerden daha çoktur. İnsanların bozuk bozuldukları zamanda salah ehli olan garip kimseler sünnetlere sıkı sıkıya sarılıp bid'atlere savaş açtıklarından dolayı az sayıdadırlar. Gerçeği şunu bile üzerinde düşündüğünüz zaman Cennete giden yolun da diğer yollara göre tek olduğunu görürsünüz. Çünkü Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadiste, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yere bir çizgi çizip, toprak zemine bir çizgi çizip, "Hade Sabiul Allah" bu Allah'ın yoludur. Ya da başka bir rivayette, "Hade Sirati Mustaqim" bu Allah'ın dost doğru yoludur. Yanına da kısa küçük çizgiler çizdiğinde, bunlar da Ee, ve e, ve bunlar da yollardır buyurarak ancak bunların her birinin başında bir şeytan vardır buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, yolun mahiyetini ifade etmiştir. Yani Allah'a giden yolun tek bir yol olduğunu Allah'a giden yolun tek bir yol olduğunu Ancak batıl yolların ise oldukça çok olduğunu görebiliriz. Bir saniye müsaade istiyorum. Bir saniye. Allah Resulü alleen Vesselam Allah Resulü alleen Vesselam Iman kardeşlerim Kardeşlerimi Çok Ik Diye buyuruyor heel onları gördüğüme Sevindim Yanında bulunan ashab Ey Allah'ın Ik ben een Siz benim e, biz senin kardeşlerin değil miyiz diye buyurunca siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmemiştir diye buyurarak sünnetine sıkı sıkı sarılanları adres göstermiştir. Ey görmediği halde yani sünnetine sarılan ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini takip eden kardeşlerine işaret etmiştir. İşte bu garipler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kardeşleridirler. Ümmetin tefrikaya düştüğü ümmetin tefrikaya düştüğü sırada sünnetine sarılmakta karanlığın yoğun olduğu zamanlarda onun hidayeti ile doğru yolu bulmaktadırlar. Ne mutlu onlara. Dönecikleri yer ne kadar da güzeldir Bu nedenle Adetlerle ibadetlerin birbirinden iyi ayrılması gerekmektedir Bu da iki hadise dayandırılabilir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Bizim bu işimizde Kendisinden olmayan bir şeyi ihdas eden Merduttur hadisi ile meşhur hurmaların aşılanması hadisindeki siz dünyanızı benden daha iyi bilirsiniz sözü. Ey o, o zaman dedik ya örf ve adetler e, toplumların veya insanların buna rağbet göstermesiyle buna rağbet göstermesiyle tercih edilecek dinde hüccet oluşturacak bir şey midir yoksa gerçekten Hüccet az önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an, sünnet, icma ve istimbat açısından kıyas mıdır? Bu anlamda o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hadislerini, sünnetini doğru anlamak gerekmektedir. Bu anlamda adetlerden kasıt insanların buna çok rağbet etmesi ise o halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in müjdelediği garipler kimlerdir? O zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın beşer olması hasebiyle yaptıkları ile sünnet olarak yaptıkları, din olarak bizlere emrettiklerinin birbirinden ayrılması gerekir. Bunlardan biri Men ahdasa fi amrina hadha ma leysa minhu fehuve redd hadisi. Kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdas ederse bu şey merduttur ile siz o hurma hurmaları aşılamam et meselesindeki siz dünyanızı benden daha iyi bilirsiniz sözü sahihi müslimin 2366'da bu husus Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın dünya geçimine yönelik bir görüş olarak zikrettikleri dışındaki sözlerine imtisal edilmesinin Vücubu babı zikredilmiştir yani sahih müslimde bir bab açılmış ve o bab ismi şu şekilde isimlendirilmiş çünkü önemli olan hususlara bab açıyorlardı. Resulullah aleyhisselatü ve dünya geçimine yönelik bir görüş olarak zikrettikleri dışındaki sözlerine imtisal edilmesinin vücubu babı diye zikretmiş helalin helal, haramın da haram olarak belirlenmesi, ibadetlerin teşrih kılınması, kemiyet ve keyfiyetlerinin, vakitlerinin beyan edilmesi, muamelata dair genel kaidelerin konulması, ancak ve ancak Allah ve Resulünden kaynaklanabilir. Bu konularda, ulul emrin bir müdahalesi söz konusu değildir. Bizimle onlar, Bu konuda aynı seviyeye sahibiz. Dolayısıyla anlaşmazlık durumunda onlara müracaatta bulunuruz. Bizim müracaat edeceğimiz tek makam Allah ve Resulüdür. Pardon dolayısıyla anlaşmazlık durumunda onlara müracaatta bulunmayız. Yani dinle ilgili bir konuda dinle ilgili bir konuda helal ve haram konusunda, helal ve haramın konu, e, belirlenmesi konusunda ibadetlerin teşri kılınması, kemiyet ve keyfiyetlerinin, vakitlerinin beyan edilmesi, muamelata dair genel kaidelerin konulması ancak ve ancak Allah ve Resulünden kaynaklanır. Bu konularda ulul emrin bir müdahalesi söz konusu değildir. Bizimle onlar bu konuda aynı seviyeye sahibiz. Dolayısıyla anlaşmazlık durumunda onlara müracaatta bulunmayız. Bizim müracaat edeceğimiz tek makam Allah ve Resulüdür. Dünyaya yönelik hususlarda ise onlar bizden daha bilgilidir. Ey Yani emir sahipleri bizden dünyalık konularda daha bilgilidirler. Ziraat konusunda idareci olanlar, ziraat alanında elverişli ve gelişmesine yönelik olan hususları en iyi şekilde bilirler. Ziraatla alakalı konularda bir direktif yayınladıklarında ümmetin bu emre uyması gerekir. Ticaretin gelişimi için öncü olan idareciler kendi alanları ile ilgili hususlarda itaat edilecek kimselerdir. Ey dünyalık anlamında, dünyalık maslahatlar anlamında örnek veriyorum trafik ve kuralları veya ziraatla ilgili bir konuda ya da fenle ilgili bir konuda toplumun maslahatını gerektiren veya e, sağlığımızı, e, dünyamızı gerektirecek konularda elbette ki bu konuda uzman olan kişiler ehli olan kişilerden istifade edilir ve bunların kural, koyduğu kurallara e, icabet edilir. Ancak dinle ilgili konularda elbette ki teşrih Allah ve Resulüne aittir. Kamu yararına olan hususlarda ulul emrin görüşüne müracaat etmek mesela gıdanın zararlısını öğrenip kullanmamak faydalısını öğrenip istifade etmek bakımından doktora müracaat etmek e, gibi hususlar örnek gösterilebilir doktor bizim için faydalı olan şeyi helal kıldı zararlı olanı da haram kıldı anlamına gelmemektedir doktor yalnızca bir yol göstericidir helal ve haramı belirleyen ise Allah Subhanahu ve tealedir onlara temiz şeyleri helal pis şeyleri de haram kılar buyurulmakta Araf suresinin 157. ayetinde aynı doktora gittiğimiz zaman doktora gittiğimiz zaman efendime söyleyeyim ee, şifa bulma maksadıyla bu sebeplerden bir tanesidir ancak biz biliriz ki bize şif şifayı veren Allah Subhanahu ve tealedir Aynı ayet iceli ile ifade edildiği gibi fe iza yashfin hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Yani bu anlamda doktoru eee ehliyet sahibi kabul ederiz. E, ederiz sözünden ey yani doktor bu konuda bizim helal ve haramımızı belirler değil. Bilakis helal ve haramı belirleyen Allah Subhanahu wa Taala'dır. Ancak şifa bulma anlamında bedenimize zararlı olabilecek şeyleri haber vermesi anlamında o bir e, kendi alanında mercidir. Yani bugün mesela e, helal olan yiyecekler bir hastaya zarar verebiliyor. Dolayısıyla doktor çıkıyor diyor ki tuzlu yemeyeceksin veya şekerli yemeyeceksin ya da efendime söyleyeyim e, yağlı yiyeceklerden uzak duracaksın veya kırmızı et tüketmeyeceksin ve buna benzer. Dolayısıyla bu anlamda bu onun helal ve haram konusunda teşride bulunması manasına gelmemektedir. Bu vesileyle din ile ilgili olarak ihdas edilen her bid'atin sahibine gerisin geri reddedilen bir sapıklık olduğunu anlamış durumdayız. Dünya ile alakalı olarak ortaya çıkaran, çıkarılan bidatlar yani yenilikler ise dinin ortaya koyduğu asılları yıkmadığı sürece herhangi bir sıkıntı doğurmaz. Yani dünyalık anlamında ortaya çıkartan ortaya çıkartılan bid'atler, kevni bid'atler de diyoruz buna dünyalık anlamında dinle alakası olmayan e, yenilikler dinin ortaya koyduğu asıllara zarar vermediği sürece bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet ederek kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu şey merduttur sözüne bu şey merduttur sözüne muhalefet edilerek ortaya çıkartılan dinde ortaya çıkartılan bidat ise kesinlikle sapıklıktır. Ve bu anlamda bunu ne adet meşrulaştırır ne taraftarlarının çokluğu onu meşrulaştırır ne de başka bir şey bunu meşrulaştırabilir. İlim ehli nezdinde bu baptaki ölçü Şeyhül İslam'ın açıkladığı gibidir. İnsanların amellerini ikiye ayırıyor İbn Teymiye Rahimahullah. Ve diyor ki din edinerek ahirette ya da hem dünya hem ahirette yararını gördükleri ibadetler dikkat ediniz birincisi din edilerek hem dünya hem ahirette yararını gördükleri ibadetler ikincisi yaşamlarında faydalandıkları adetler ibadetlerdeki asıl kural ancak ve ancak Allah Subhanahu ve Teala tarafından teşrih kılınmasıdır. İbadetlerdeki asıl kural ancak ve ancak Allah Celle Celalü tarafından teşrih kılınmasıdır. Adetlerdeki asıl kural ancak Allah Subhanahu ve Teala tarafından yasaklanmasıdır. Yani ibadetteki kural Allah Azza ve Celle'nin eee teşrih kılmasıdır. Adetlerdeki kural ise Allah Subhanahu ve Taala'nın yasaklamasıdır. Ey hani diyoruz ya eşyada mübahlılık esastır. ibadetlerde haramlılık esastır. Yani bu bu kuraldır. İlk kural, ilk kural ibadetlerde haramlılık esastır. Ey Allah Azza ve Celle yani kişi hevasından kendi kafasına göre ibadette bulunamaz. Ancak Allah Azza ve Celle bunu belirleyicidir. Ee, i̇kincisi Eşyada mübahlılık esastır. Esası yani ancak Allah Azze ve Celle tarafından yasaklanmış olması gerekir. Ve devamla İbn Teymiye Rahimahullah şöyle diyor. Adetler ise insanların dünya hayatlarında ihtiyaç duydukları konularla alakalı olarak edindikleri alışkanlıklardır. Adetler insanların dünya hayatlarında ihtiyaç duydukları konularla alakalı olarak edindikleri alışkanlıklardır. Zaten o yüzden adet ismini alıyor. Yani sürekli devam edip duruyor nesilden nesle. Bu konudaki asıl kural yasak olmayıştır. Bunlarla ilgili yasaklama ancak ve ancak Allahu Teala tarafından yapılabilir. Çünkü emretme ve yasaklama Allah'ın şeriatıdır. İbadetin ise emredilmiş olması gerekir buna göre emredildiği sabit olmayan bir şeyin yasaklanmış olduğuna dair nasıl hüküm verilebilir? Dikkat ediniz yani dedik ya e, mesela eşyada mübahlılık e, esastır sözümüzle alakalı olarak bu konudaki asıl kural yasak olmayışıdır Ey yani meşru oluşudur Bunlarla ilgili yasaklama ancak ve ancak Allah tarafından yapılabilir. Ey yani Allah azza ve celle tarafından belirlenmiştir. Yasak olanlar sayılmıştır, geneli meşru bırakılmıştır. İbadette de geneli yasaktır, meşru olanlar haber verilmiştir. Çünkü emretme ve yasaklama Allah'ın şeriatıdır. İbadetin ise emredilmiş olması gerekir. Buna göre emredildiği sabit olmayan bir şeyin yasaklanmış olduğuna dair nasıl hüküm verilebilir diyor İbn Teymiye ve devam ediyor bu nedenden dolayı Ahmet ve Ehli Hadis'ten daha başka fakihler şu şunu ifade ederler ibadetlerde asıl olan tevkiftir Demin dedi ki, ya, haramlılıktır. İbadetlerde asıl olan tevkiftir ne demek? Yani ibadetlerde asıl olan Allah Azze ve Celle tarafından belirlenmesidir. İbadetlerde asıl olan haramlılıktır. Yani bir kişi ibadet edecek. Kendi kafasına göre ibadet edemez. Kendi kafasına göre özel zikirler veya kendi kafasına göre bir namaz kılma şekli, oruç tutma şekli, Dönme şekli vesaire yani aklınıza ne gelirse Bunu da kendine din edinemez Niçin? Çünkü bu ancak Şari tarafından Allah Subhanahu ve teala Tarafından belirlenir Aksi halde Rabbimizin şu Kavline dahil Olmuş olur Şura suresi 21'de Rabbimiz Buyuruyor ki yoksa Onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Yani din tevkifidir. Dolayısıyla ancak Allah Subhanahu ve Taala tarafından belirlenir. Adetlerde asl olan ise affedilmektir. Adetlerde asıl olan affedilmektir adetlerden ancak ve ancak Allah'ın haram kıldıkları yasaktır her şey mübah ancak Allah Azza ve celle'nin belirlediği haramlar onlar belirtildiği için yasaktır aksi halde şu ayet kapsamına dahil olunur Yunus suresi 59'da ifade edildiği gibi. De ki Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? Bu kaide muazzam bir öneme sahip faydalı bir kaidedir. Yani eşyada mübahalılık esas veya adetlerde mübahalılık esas ancak yasaklar belirlenmiştir dedik Ey yani e, giyimde mesela yasak olanlar bellidir yiyecekte yasak olanlar bellidir aynı şekilde yani bunlar belirlenmiştir bunlar e, ismen veya nitelik olarak belirlenmiştir veya efendime söyleyeyim e, eşyanın kullanımında Veya adetleri de sayarken Zaten bu kapsamda sayıyoruz Ve bu iki kaideyi hatırlatıyoruz İbadetlerde haramlılık Esas adetlerde Asıl olan Affedilmek asıl olan Meşruluğu ancak Allah'ın haram kıldığı Müstesna Özellikle Nehyedilmiş olan şeylere bakalım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Her bidat sapıklıktır Sözünün Hakim olan Şari'a tarafından hususiyetle Nehyedilmiş Masiyetlere hamledilmesi Caiz değildir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Her bid'at sapıklıktır Sözünün Hakim olan Şari tarafından hususiyetle Nehyedilmiş masiyetlere Hamledilmesi Caiz değildir Zina Hırsızlık, faiz Ve benzeri gibi. Çünkü bu durum hadisin faydasını tatil etmek demektir. Bir tür tahrif ve ilhattır. Yani bir tür tahrif etmektir veya haktan sapmaktır. Ve bu konuda bir takım mevsedetler bulunmaktadır. Yani hiç kimse kulla bid'atin dalaleh Her bid'at sapıklıktır emrini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her bid'at sapıklıktır emrini Bundan kasıt günahlardır gibi Bir tevil içerisine girmesi doğru değildir ve büyük bir yanılgıdır Yani her bid'at sapıklıktır Ey Buradan kastedilen şey faizdir, içkidir, zinadır ve haksız kazançtır gibi bir iddia kesinlikle bu hadisin delalet ettiği hususun içini boşaltmak, tatil etmek ya da ilhat vardır ey haktan sapmak söz konusu olur böyle bir anlamda. Bu bu hadise böyle bir anlamın istinat edilmemesinde birkaç sebep var birincisi çünkü nehyedilmiş olan hususun hükmü böyle bir tahsisle bilinir. Çünkü nehyedilmiş olan hususun hükmü böyle bir tahsisle bilinir. İkincisi bid'at isminin etkisini kaybetmesi. O zaman buna bid'at denmesinin bir anlamı kalmaz. Üçüncüsü Her bid'at hakkında özel bir nehi varit olmuş değildir. Yani bid'atlar işte mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özel özel isimleri sayılarak bir nehi gelmiş değildir. Ancak külle bid'atin dalale denilerek bütün bid'atların sapıklık olduğunu ifade etmiştir. Hakkında özel bir nehi varit olmuş olan her şeyde bid'at değildir hakkında özel bir nehi varit olmuş olan yani hakkında özel bir nehi varit olmuş olan az önce ifade ettiğimiz içki, faiz, zina, kumar ve buna benzer şeyler. Bunlar bunlar içinde her şeyde bunları da hepsi de bid'at değildir. Bu iki isimden birini söyleyip de diğerinin manasını kastetmek telbis ve tedlistir. Değiştirmek ve çarpıtmaktır. Dördüncüsü Bidatlerle masiyetlerin Eşit görülmesi Bidatlerle Masiyetlerin eşit Görülmesi Gerçekte bidatler Masiyetlerden daha kötüdür Gerçekte Bidatler masiyetlerden Daha kötüdür Nitekim Süfyan-ı Servi şöyle demiştir Bidat iblise masiyetten daha sevimlidir. Masiyetten tövbe edilebilirken bidattan tövbe edilemez. Dikkat ediniz. Süfyan Sevri diyor ki Süfyan Sevri diyor ki Süfyan Sevri diyor ki bidat iblise masiyetten daha sevimlidir çok büyük bir iddia gibi görünüyor değil mi arkadaşlar yani nasıl olur da masiyet e, bidattan daha sevimli olabilir ya da daha hafif kalabilir <gülüyor> var mı ses şu an Süfyan-ı Sevri diyor ki bid'at iblise masiyetten daha sevimlidir. Masiyetten tövbe edilebilirken bid'attan tövbe edilmez. Allahu akbar. Bu nasıl bir sözdür? İbn-i Teymiye'nin mecmun fetavada geçiyor 11. cilt 472. Say sayfada yazıyor. İktidat-ı sırat Mustakim isimli kitabında Yine İbni Teymiye'nin Sayfa 272'de Bu sözü Sufyan-ı Sevri'nin bu sözü geçiyor Yani diyor ki İblis diyor Bidat işlendiğinde Mutlu olur Sevinir Masiyete göre Bidatı tercih eder Niçin? Bunu açacağız Ve yine Said İbni Cübeyr şöyle diyor. Said İbni Cübeyr şöyle diyor. Oğlumun fasık kurnaz bir sünni ile arkadaşlık yapması bidatçı bir abid ile arkadaş olmasından bana daha sevimli gelir. Dikkat ediyor musunuz? Said İbni Cübeyr rahimahullah diyor ki oğlumun fasık Kurnaz bir sünni ile Arkadaşlık yapması Bidatçı bir abid ile Arkadaş olmasından Daha sevimli Gelir bana diyor İblibat da onun bu sözünü naklediyor El İbanetül kubra Sayfa 132'de Bu sözü naklediyor ben bu sözleri söyleyeyim sonra bunları açalım. İbni Teymiye Rahimullah ise şöyle diyor. Onların bu sözünü açarak Sufyan-ı Sevri'nin özellikle söylediği Ey İblis'e masiyet bid'at e, bidat masiyetten daha sevimlidir sözünü açarak diyor ki İbni Teymiye bid'attan tövbe edilemez. Sözleri şu anlama gelmektedir. Allah ve Resulünün teşrih kılmadığı bir şeyi din ittikad eden bidatçinin yaptığı bu kötü iş kendisine süslenmiştir. Bu nedenle de bu çirkin işi güzel olarak görmüştür. Güzel gördüğü müddetçe de tövbe edecek değildir. Çünkü tövbenin başı yaptığı işin tövbeyi gerektirecek kötü bir iş olduğunu ya da Vücub veya müstehaplık Bildiren bir emir ile emredilmiş Bulunan güzel bir işi Terk ettiğini bilmesidir Aslında kötü olduğu halde Yaptığı fiilin Güzel olduğu görüşüne Sahip olduğu sürece Tevbe etmez Yani Aslında Şunu anlatmaya çalışıyor Aynı şu ayet kapsamına Girdiğini her zaman söylediğim İbn Taymiye rahimeullah diyor ki bidatçı tövbe etmez. Çünkü tövbe, tövbe etmek için insanı tövbeye harekete geçirecek olan şu duygudur. Bir yaptığı işin fena bir iş olduğuna inanması. Günah olduğuna inanması, münker bir iş olduğuna inanması ve efendime söyleyeyim Allah azza ve celle'nin gazabını gazabını kazandığını veya gazabına uğrayacağını düşünmesi. Ey bu iş münker bir iş. Dolayısıyla masiyet işleyen bir kimse bunu bilerek işler. Veya bu, bunu bildiği için tövbe eder. Bilir ki o iş fena bir iştir. Faiz yiyen faizinden ötürü eğer yiyorsa endişelidir. Veya tehlikede olduğunu bilir. İçki içen, yalan söyleyen, zina eden ve buna benzer masiyetler. Dolayısıyla kusur ortadadır ve bu kusuru işleyen kimse tövbe etmeye meyillidir, tövbe eder. Ancak bir da atçı tövbe etmez. İbn-i Teymiye'nin yaptığı ayrım şu diyor ya bilecek ya da diyor Allah'ın kendisine emrettiği bir işi terk ettiği için tövbe eder. Ey namaz kılmıyordur. Veya oruç tutmamıştır. Veya efendim kendisine emredilen bir marufi yerine getirmiyordur. Buna benzer şeyler. O zaman da ya da bu sebeplerden ötürü tövbe etme. İşte bu masiyet ehli kimsenin tövbe etme ihtimali vardır. Ancak bidatçı kimse niçin tövbe etmez? Süfyan-ı Sevri'nin sözünü açarak İbn-i Teymiye diyor ki. Çünkü diyor bidatçı kimse öncelikle iyi bir iş yaptığını zanneder. Yani bidatçı kimse bunu yapmakla sevap umar Allah'ın rızasını gözetir o iş kendisine sevimlidir ey hangi bidat olursa olsun halbuki demin dedik ya ibadetlerde haramlılık esastır ve tevkifidir yani ancak Allah tarafından belirlenir ve bu konuda insan hevaya tabi olursa helakası yüklenir Dolayısıyla bid'atçı kimse şu ayet kapsamına girmektedir. <gülüyor> Rabbimiz Subhanehu ve Teala ayeti celilede buyuruyor kul hel nunebbi'ukum bil ahserine amale size ameller bakımından insanların en çok zarar edenini söyleyeyim mi? الذين ضل صايع سايهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه onlar yaptıkları işler boşa gittiği halde iyi işler yaptığını sanırlar iyi işler yaptıklarını zannederler dolayısıyla bir kimseye yaptığı işin iyi bir iş olduğunu düşündüğü için Bidatçı kişi tevbe etmez ancak masiet işleyen kişi tevbe eder sözü ya da Sefian ı Sevri'nin dediği bidat iblise masietten daha sevimlidir sözü yerinde bir söz olur. Ancak Ancak Böyle birinin tövbe etmesi Hakkın ne olduğunun Ortaya çıkması için Allah'ın hidayet etmesi Ve doğruya yönlendirmesi Suretiyle mümkün Olabilecek bir şeydir Nitekim Allah subhanehu ve teala Kafir, münafık Bidat ve dalalet Ehli gruplardan bazı Kimselere bildikleri hakka Tabi olma hidayetini Nasip etmiştir. Yani bu tövbe et, etmez derken e, bu kişi tövbe eder, tövbesi kabul olmaz manasında değil. Çünkü bununla ilgili hadis de var. E, gelecek inşallah. Ancak ey yani kolay kolay tövbeye muvafık olmaz. Ancak tövbeye muvafık olanlar var mı? Elbette ki var. Yani belki birçoğumuz geçmişte bidatçı kimseydi veya bidat işleyen kimseydi. Hem akidede böyle, hem amellerde böyle, hem meneşte böyle. Ya da bu anlamda efendime söyleyeyim bidatından tövbe edip dönen birçok kimse biliyoruz. Dolayısıyla ancak kendisi yani e, kalben böyle bir işe meyletmesi kolay kolay olacak bir iş değildir. Ve yine devamlı İbni Teymiye Rahimahullah şunları söylüyor. Bidat ehli kimseler sünnet ve icma ile bidat ehli kimseler sünnet ve icma ile Şehvi masiyet ehli kimselerden daha şerlidirler. Dikkat ediniz. Bidat ehli kimseler sünnet ve icma ile şehvi masiyet ehli kimselerden daha şerlidirler. Zira masiyet ehli kimselerin günahları nehyedilmiş olan hırsızlık, zina, içki içmek, malı batıl yollarla yemek gibi fiillerdir. Yani diyor ki sünnet ve icma ile sabittir ki diyor İbn-i Teymiye masiyet ehli kimselerin günahları günahlarından daha şerlidir bidat ehlinin günahları. Niçin? Çünkü diyor günahkar kimse ya zina eder ya içki içer ya mal, malı batıl yolla elde eder. Ancak bidat ehli kimselerin günahları ise sünnete ve müminlerin cemaatine İttiba konusunda muhatap oldukları emri terk etmektir. Ancak bidat ehli kimselerin günahları ise sünnete ve müminlerin cemaatine ittiba konusunda muhatap oldukları emri terk etmektir. Ey sünnetten yüz çevirdiler ve müminlerin cemaatinden yüz çevirdiler. Aynı Nisa 115'te haber verildiği gibi. Ve men rasule min ba'di ma tebeyene lehu luhude ve yettebi gayra mu'minin. Kim? Hak kendisine belli olduktan sonra rasule muhalefet eder ve müminlerin yolundan yüz çevirirse nuvellihime tevelle onu gittiği yolda tek başına süreriz, tek başına bırakırız. Ve nuslih cehennem, onu cehenneme süreriz. kötü bir gidiş yeridir bu ayrım sünnette yer almıştır diyor dikkat ediniz İbni Teymiye dedik ki icmağa göre sünnete ve icmağa göre peki nasıl sünnetten delil getiriyor böyle bir şeye hemen örnek verelim Abdullah İbni Himar isminde bir sahabe var onu örnek verebiliriz buna Abdullah İbni Himar çok içki içtiğinden ötürü içkici diye anılırdı. Bu isimle isimlendirilirdi. Yani sakiydi, çok içen birisiydi. Dolayısıyla kendisine içkici diye bir lakap takmışlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine gülerdi. Onun bu haline gülerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e her getirildiğinde her getirildiğinde ey yani içki içtiği için getiriliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına had cezası olarak ona sopa vururdu. Yani celde dediğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine içki içtiği için getiriliyor ve onun da cezası sopalanmak olarak uygulanıyordu. Bir defasında yine sopalanmak üzere getirilmişti o sırada bir tanesi ona lanet etmiş ve Allah ona lanet etsin demişti Abdullah İbni Himar ismindeki sahabeye lanet okumuştu niye İçki içiyor diye yani yaptığı bu münkerden ötürü ona lanet okuyor bunu duyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dedi ki Ve la himara Ve la himara Dedi ki, himara sövme Ona sövme dedi İnnehu Hibbe allaha wa rasulehu Çünkü o Allah ve rasulünü seviyor demiştir Hisat ve ona lanet okuyanı Veya ona söveni Men ediyor ona sövme diyor Çünkü diyor o Allah va Resulünü seviyor. Dikkat ediniz. Burada burada masiyet işleyen masiyet işleyen işlediği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun efendime söyleyeyim onun eee Onun bu masiyeti ile beraber Allah'a ve Resulünü sevdiğine şahitlik ediyor. Şimdi bu masiyet işleyen kişinin bidatçı kişiden daha kötü olmadığına bir delil olarak burada ifade edilmiştir. Bir de bidatçının daha fena olacağını Bidatçının daha fena olacağını Daha kötü olacağını ifade eden bir delil getirelim sünnetten O da şudur Resulullah aleyhisselatü vesselam Taksimatta bulunmuştu Yani mal taksim ediyordu Onun yanına bir adam geldi Alnı çıkık Sakalı gür bir adamdı Başı tıraşlı Ve alnında secde izi vardı Dikkat ediniz alnı çıkık gür sakallı başı tıraşlı ve alnında secde izi vardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in taksimine itiraz etti yani o ganimet malından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in o beytul malden yaptığı taksimden rahatsız oldu ve itiraz etti görüntüye bakın böyle baya bir adam Saçları tıraşlı alnında secde izi var sakalları gür boylu bir adam ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı taksim hoşuna gitmemişti. Onun böyle yapması üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adamı göstererek şöyle buyurdu. Bu adamın aslından bir topluluk çıkacak. Bu adamın aslından bir topluluk çıkacak onların kıldığı namaz karşısında sizden birinizin kendi kıldığı namazı anımsayacak. Sizden biriniz onların namazı karşısında kendi namazını az, anıms, azımsayacak. Tuttukları oruç karşısında kendi tuttuğu orucu küçümseyecek. Kur'an okuyuşları karşısında kendisinin okuduğu Kur'an'ı azımsayacak. Onlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ama boğazlarından aşağı inmeyecektir okun yaydan fırlayıp gittiği gibi dinden çıkacaklardır onlara yetişebilirsem yemin olsun ki ad kavmi gibi onları katlederim eğer onlara yetişirsem yemin olsun ki ad kavmi gibi onları katlederim hadis Buhari'de kayıtlı, yine Fetul Bari'de 8. cilt sayfa 67'de, yine eee 10. cilt sayfa 10'da e, pardon 10. cilt sayfa 552'de, yine 13. cilt sayfa 415'te, yine Müslim'de kayıtlı eee Nevevi'nin şerhinde de geçiyor. 7. cilt 169, 171, 173 ve 174. sahifelerde. Ey Buhari ve Müslim'de kayıtlı bir hadis. İçki içip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in lanet edilmesini yasakladığı ve itikadının doğruluğu lehinde şahitlikte bulunduğu adamın hakkında anlatılanlar masiyetin amel ve eylemlerde bir sapma olduğunu ifade eden bir nastır. Çok namaz kılmasına, çok oruç tutmasına, bol bol Kur'an okumasına ve alnında secde izi taşıyor olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e itiraz eden Değer adam hakkında ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bol bol ibadet etmelerine rağmen Zürriyetinin öldürülmesini emretmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ibadet ve zühd ehli olmalarına rağmen Ancak bidatçı oldukları için Böyle bir şeyi emretmiştir Kimdir bu? Bu kimsenin zürriyeti Hariciler dediğimiz ja, haruriye dediğimiz Havaric dediğimiz Hariciler Abdullah ibn Mesud'un Mescitte Hani Ebu Sa'id gevraagd, Musa e, Musa el Ashari, hij Bir hem Gurdum, hij heeft gel gevraagd, hij heeft Zikir gevraagd, bir heeft hem gevraagd, hij heeft hem gevraagd, Adam, heeft hem el hij Elinda hem ortadaki adam subhanallah diyor subhanallah diyorlardı elhamdülillah diyor elhamdülillah diyorlardı Allah-u Ekber Allah-u Ekber yani ellerindeki verilen komut sayısınca ellerindeki taşlarla zikir yapıyorlardı Abdullah bin Mesud onların halini sorduğunda dediler ki biz hayırdan başka bir şey ummuyoruz Abdullah bin Mesud onlara ne demişti bir bunu yapacağınıza oturup kendi günahlarınızı sayın iyiliklerinizin kaybolmayacağını ben garanti edeyim İki birçok insan hayır ümid eder ancak muvaffak olmaz demişti ve ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini biliyorum bazı insanlar gelecek Kur'an okudukları halde okudukları Kur'an gırtlaklarından inmeyecek demişti diyor Aleyhisselatü Vesselam o kimselerin siz olacağını umuyorum demişti önceki derslerimizde bu hadisi yine bu olayı haber vermiştik Ebu Musa Aleyşari'nin ve e, Abdullah bin Mes'ud'un e, şahit olduğu bu olayı. Ve ravi, tabiinden olan ravi diyor ki daha sonra bu kimseleri Nehravan Savaşı'nda bize karşı savaşırken gördük. Yani bu ne demektir? Nehravan Savaşı'nda ey işte gerçekten Abdullah bin Mes'ud onların işlediği bid'ate bakarak anladı ki dedi ki ben Kur'an'ı okuyup ibadete çok düşkün olup gırtlağından aşağı inmeyecek kimselerin Resulullah'ın haber verdiği Vesselam haber verdiği kimselerin sizler olacağını umuyorum dedi. Ve gerçekten sözünde haklı çıktı. Bu kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, ashabına karşı Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmışlardı. Ancak Ee, sizin namazınız onların yanında hafife alırsınız orucunuzu hafife alırsınız böyle kimselerdi dolayısıyla Allah'a Resul et diyor onlara yetişirsem adı kavmiyle savaşır gibi onlarla savaşırım şimdi söyleyiniz İbn Teymiye Rahimahullah'ın delil olarak getirdiği delil olarak getirdiği bu söz yani dedi ya sünnette delili var Abdullah ibn Himara söven kimse için dedik ki dedik ki Himara sövme innehu ihubbe allaha ve rasulehu çünkü o Allah ve rasulünü seviyor ancak bu sakalı gür saçı tıraşlı se alnında secde izi olan kimse için Aysat ve dedi ki bu adam dedi bu adamın neslin, neslinden öyle bir nesil gelecek ki onların namazı yanında siz namazınızı tanımazsınız orucunuzu tanımazsınız ve ancak onlar onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmışlardır eğer onlara yetişirsem onları katlederim onları onlarla savaşırım evet evet Şimdi İşte Nehravan Savaşı'nda Ashabın kendileriyle Savaştığı kimseler bunlardır Dinde oldukça aşırıya gitmiş Bidatlar ihdat Ve bununla beraber Ashabın menhecini Beğenmemiş Ashabın üzerinde bulunduğu yolu beğenmemiş Aynen ashab ile mücadele etmiş ve onların kanunu helal saymışlardır. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adamın aslından çıkacak olan topluluğu zikrederken bakınız dinde maruf gibi görünen özelliklerini sayıyor ancak Kur'an'ın gırtlaklarından aşağı inmediğini onların ibadetleri karşısında kendi ibadetlerinizi ay ayıplayacağınızı ifade ediyor ve eğer onlara yetişirsem Onlarla at kavmi gibi onlarla savaşırım veya onları katlederim buyuruyor. Ve nihayetinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini çok iyi anlamış olan Ali radıyallahu anh bunlara karşı savaşmıştır. Ve dolayısıyla Abdullah İbni Mes'ud onların bu zikir halkalarını adı üstünde zikir halkası ancak bid'at olan bu davranışlarını görünce diyor ki nice insan vardır hayır umar ancak isabet edemez. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu söylediğini biliyorum deyip onlara diyor ki ben sizin Kur'an'ı okuyup gırtlağından inmeyen kimselerden in haber verdiğini ve bu kimselerin sizler olacağını umuyorum dediğini e, görüyoruz. Dahası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bunlar hakkında bidatler ihdas eden ya da ihdas edeni barındırana Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti olsun. Dikkat ediniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bunlarla, Bunlar hakkında bidatler ihdas eden ya da ihdas edeni barındırana Allah'ın meleklerin ve tüm insanların Laneti olsun yine Buhari ve Müslim'de kayıtlı e, bu hadis. Böylelikle İslam'da bid'atlerin ne derece çirkin oldukları masiyetlerden daha da karanlık ortaya çıkmış ve açıklanmış olmaktadır. Çünkü masiyetler organlarla yapılan amellerde bir sapma iken bid'atler akidede bir sapmadır tasavvuratta meydana gelen bir yamulmadır imanda oluşan bir bozulmadır bidatlerin özellikle nehyedilmiş olan şeylerle sınırlanması bidatlere uygun değildir bidatlerin özellikle nehyedilmiş olan şeylerle sınırlanması bidat tanımını ortaya koymaz buna muhaliftir yani kimse bidatten mas masiyet anlamamalıdır Aynı birisi bana dedi ki bidat-ı hasene, bidat-ı seyyi'e. Ben dedim ki yani tamam dedim hadi bidatı çünkü biliyorum bidat-ı haseneye şeytanın da aldatmasıyla birçok örnek görebiliriz. Çünkü her bidat uyduran gerçekten mantıklı bir izahla bunu uyduruyor. İyi niyetlerle bunu uyduruyor vesaire yani. Ancak bununla ilgili insanların söyleyeceği birçok tevil var, Mantıklı açıklamalar var benim karşımda Bidat-ı Hasene ve Bidat-ı Seyyiye ayrımı yaptı. Ben de dedim ki ne? Tamam dedim Bidat-ı Hasene'yi anladım dedim. Lütfen dedim bana Bidat-ı Seyyiye'den örnek verir misin? Yani iyi Bidat dedim bir de kötü Bidat. Kötü Bidat nedir yani? Bir örnek veremiyor. Bir sürü örnek var dedi. Ya ben bir tane istiyorum dedim. Dedi ki sigara içmek dedi. <gülüyor> yani sigara içmek dedi. Dolayısıyla o bile... Yani ortaya atılan bütün bid'atlerin e, Hep hasene cinsinden olduğunu Görmek mümkündür Dolayısıyla Bid'atten kasıt Masiyetlerdir denmesi de Bid'at lafzının Anlamını yitiren Onu tatil eden İlhada sapmaya götüren Bir tanım olur Ve burada bid'atın İtikadi bir sapma İtikadi bir problem olduğunu Aleyhisselatü Vesselam'ın o haricilerin e, Haricilerin haber verirken işte bunun aslından şöyle şöyle çıkacak dediği Kimseyi Ve Abdullah İbni Himarı Allah ve Rasulünü sevdiği halde Aleyhisselatü Vesselam Ancak itikadını koruduğunu Ve bundan ötürü Yaptığı masiyetten ötürü Allah Resulü Vesselam'ın ona Efendime söyleyeyim Ona e, sövdürmediğini Görebilmekteyiz bid'atlerin özellikle nehyedilmiş olan şeylerle sınırlanması bid'atlere uygun değildir çünkü bid'atlerin meşru oldukları konusunda hiçbir şer'i delil bulunmamaktadır hiçbir şer'i delil yoktur yani bid'atlerin meşru olduğuyla ilgili masiyetler hakkında ise sakınılması ve uzak durulması konusunda deliller mevcuttur bu nokta üzerinde gerçekten düşünülmesi gerekir. Masiyetler hakkında ise sakınılması ve uzak durulması konusunda deliller mevcuttur. Yani demin dedik ya masiyetler bellidir. Allah azze ve celle bunları belirlemiştir. O halde hangileri tek tek yasaklar bellidir. Ancak bid'atlerle ilgili tek tek yasaklar yoktur. Kulle bid'atin dalale. Bütün bid'atlerin sapıklık olduğuyla ilgili Aysat ve selamın genel bir ifadesi var. Ey istisna yapmaksızın. O halde ibadetlerde de meşru, e, tevkifi tevkifidir ibadetler, e, haramlılık esastır dedik. Dolayısıyla bidatı bize meşrulaştıracak Kur'an ve sünnetten bir emre ihtiyaç var. Bu emri de Kur'an ve sünnetten icmadan hiç kimse bize gösteremez. Çünkü yoktur. Ancak şunu görürsünüz. Nehi görürsünüz. Sayın ve Seyyatü Vesselam'ın yasakladığını görürsünüz. Bu sebeple günahkar ki kişi tövbe edebilir. Ancak bidatçı kimse tövbe edemez. Tövbe etmez. Ee, dersi inşallah burada noktaladım. Ancak şu soruya da cevap vereyim. Çünkü dersin video ile ilgili olan kısmı bitti bir saatten fazla almıyor herhalde öyledir ee, ancak kardeş şöyle e, bu Abdullah İbni Himar ilgili verdiğimiz örnekten ötürü şöyle bir e, soru sormuş ya da öyle anlayalım bunu açmamız e, gerekiyor diyor ki şöyle bir hadis var diyor yani içki içene Allah ve Resulü lanet etmiştir onu taşıyan, ikram eden ticaretini yapan e, bunu nasıl anlayacağız o zaman? Böyle bir soru var. E, elbette ki hadis sahihtir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içene, taşıyana, getirene, götürene yani bu konuda emeği geçen tabiri caizse herkese Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Ancak yani bu aslında bütün günahlar için geçerlidir. Ve birri ve't takva ve alal ismi wala idvan. Allahu azza ve celle ayette buyuruyor. İyilikte ve Allah'tan korkma konusunda yardımlaşın ancak kötülüklerde ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Dolayısıyla harama sebep olacak her şey haramdır. Yani haram olan bir şeyin ticareti de haramdır. Haram olan bir şeyin ticareti de haramdır. Örnek verelim ben mesleğim açısından söyleyeyim mermer atölyemiz var ee, mesela mezar yapmıyoruz biz mezar yapmıyoruz yapmamamızın sebebi birileri gelip bize diyor ki ya diyor sen ticaret yapıyorsun diyor sen mermer satıyorsun sana ne diyorlar yani mesela biz de diyoruz ki ne haram olan bir şeyin ticareti de haramdır bu kadar basit yani dolayısıyla ben yapmazsam o biri yapmasa o biri yapmasa bu e, bunu yapan kimseler e, Allah Rəsulü Sətt və səlem'in bu emrine muhalefet etmek konusunda zayıf düşecekler. En azından bizim için bir davet sebebidir. Ancak söylediğiniz hadisle alakalı olarak içkiyi içen taşıyan getiren götüren lanetlenmiştir. O onun anlamı şudur. Yani e, bu doğrudur. Ancak muayyen şahıs ile muayyen şahıs ile umumu birbirinden ayırır ehli sünnet vel cemaat. Ne demektir? E, umum ile muayyen şahsı Mesela mesela e, içkiyle örnek verecek olursak işte bu hadis bunu gösteriyor. İçki içen lanetlenmiş midir? Evet lanetlenmiştir. Bu umum itibariyle söylenir. Ama falan kişi içki içtiği için ona Allah sana lanet etmek etsin demek muayyen şahıs olduğu için bu anlamda Usule aykırıdır. Ey lanet etmeyiz. Aynı bu tekfir meselesinde de böyledir. Diğer meselelerde de böyledir. Mesela Allah'tan başkası adına yemin eden kafirdir. Ama falan kişi Allah'tan başkası adına yemin ediyor. Dendiği zaman o kişi kafirdir denmez. Anladınız mı? Yani muayyen şahıs olduğu için. Muayyen şahıs olduğu zaman. En te kafir" yani "Sen kafirsin" denmez. Niye? Çünkü Allah'tan başka sa adına yemin eden kafirdir. Ya da Allah'tan başkasına Allah e, secde etti veya Allah'tan başkasından yardım istedi. Ha e, bunların hepsi küfür. Umum anlamda küfürdür. Umum anlamda küfürdür. Allah'tan başkasına yemin etmek küfürdür. Veya e, efendime söyleyeyim e, Allah'tan başkasından yardım istemek yani şirk diyelim ya da ancak bunu işleyen bir kimseye sen müşriksin denmez. Niye? Muayyen şahısla umum birbirinden ayrılır. Dolayısıyla içki içen, getiren, götüren, taşıyan bunlar lanetlenmiştir. Ancak muayyen şahıs olduğu zaman, yani belirli şahıs, belli şahıs olduğu zaman ona gidip lanet etmek doğru değildir. Çünkü az önceki hadiste de, hadise de bu uygundur. Burada ben sözü noktalıyorum. Wa inshaallah der bitiriyoruz. we Allahu Alam, we hebben Allahu alem, we Muhammad Muhammad, we hebben Allahu alem, we hebben we hebben we hebben